Na. Na -na -na -na -na Naum is the Arabic for sleep. Something that all creatures need. Only Allah the Almighty is not in need of sleep. <N> Naum, Arapça'da uyku manasındadır. Uyku, her bir yaratılanın ihtiyacıdır. Sadece Allah uykuya ihtiyaç duymaz. Allah kayyumdur. Asla istirahat etmez. Aksi halde göz açıp kapayıncaya kadar kainat kaybolur gider. Allah uykuyu bizim için bir mükafat ve rahatlık olarak yaratmıştır. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler bir vakit dinlenerek rahatlarlar. Kışın yeryüzündeki otlaklar ve ormanlar uykuya dalar. İlkbaharda yeniden uyanırlar. Uyku bir tür ölümdür. Yatağa yattığımızda bu bize bir gün medyana nasıl gireceğimizi hatırlatır. Bu yüzden daima uykuya hazırlanırken Allah'ı anmak çok önemlidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım hayatım ve ölümüm senin içindir demeyi adet haline getirmişti. Her sabah yatağımızda doğruluşumuz haşr gibidir. Yani kıyametten sonraki diriliş gibidir. Uyku bize dünyadaki hayatımızın bir misali gibidir. Bir gün uyanacağız. Yani ölüp dirilecek ve haşr günü Allah'ın huzurunda toplanacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer insanlar uyurken gecenin çoğunu namaz kılarak geçirirdi ve gece namazlarını herkese Allah'a çıkan en güzel ve kısa yol olarak tavsiye ederdi. Bunu yapmamız aynı zamanda Allah'ın rızasını kazanabilmek için uykuyu, rahatımızı feda etmeye hazır olduğumuzu da gösterir.